Çıkkastı Merhaba Kainat. Bugün 26 Mayıs Çarşamba. Yıl 2010. Ay 5. Gün 146. Hızır 21. 1431 Hicri-i cemaz -i 12. 1426 Rumi Mayıs 13. Bahar rüzgarlarının sonu. Günün tarihi. 76 yıl önce bugün 26 Mayıs 1934'te Türkiye'de Gölcük tersanesinde ilk petrol tankeri inşa edildi. Günün malumatı. Alaim-i Sema. ...yani gökkuşağı. Güneş ışığı veya alelade beyaz ışık... ...aslında bütün renklerin bir karışımıdır. Bir aynanın eğik kenarlarına... ...veya bir sabun köpüğüne vuran ışık... ...renklere ayrışır. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkleri görürüz. Işığı bu şekilde ayrıştıran cisim... ...prizma diye tanımlanır. Prizmada ayrılan renkler belli bir düzende... ...bir renk dizisi meydana getirir... Bu diziye Taif veya bilimsel deyimiyle Spektrum adı verilir. Gökkuşağı da aslında büyük kavisli bir renk dizisi bir tayftır Yağmur damlalarından geçen güneş ışığının kırılıp ayrışmasıyla meydana gelir. Yemek listesi gün 146. Kuzu kapama, zeytinyağlı enginar, pilav, salata, helva. Büyük Saatli Marif, büyük saatli marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo Böceği 949 ve Açık Radyo.com'dan yayın yapıyoruz. Açık Gazete Ömer Maza, Abi Haligwa ve Volkan Artunçla birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. You're No Good adlı parça ile açılışımızı yaptık. The Swingin' Blue Jean söylüyordu. O grubun Ray Enis, vokalist, gitaristi. 26 Mayıs 1944'te, şey pardon 1940'ta Liverpool'da doğmuştu. Bir Liverpool gruplarından, Liverpool'un o dönemde dünyaya armağan ettiği, popüler müzik tarihine armağan ettiği sayısız önemli gruptan biri Swingin' Blue Jeans, onun kurucusu Ray Ense kurucularından diyelim. Bir günaydın demiş olduk ve haberlere başlayabiliriz artık. E, ortalık siyasi <gülüyor> haberler hafif yatışmış, durulmuş gibi gözükürken, Öbür taraftan da e, hava ve suyla ilgili felaket ve dünyada da ciddi bir gerilimin izleri var. Belki biraz onlara da değinmek iyi olabilir. Çin'de büyük bir sel var. Şiddetli yağışların neden olduğu Anadolu Ajansı Associated Press. 115 ölü, 21 kayıp var. 685 kişi etkilenmiş bölgeye yardım acilen. Gönderilmiş 3 haftadır etkili olan yağışların hı hı. şiddetini azaltmaya başladığını ama ya, zarar ne kadar? 2 milyar 200 milyon dolar civarında hesaplanıyormuş. Bir yağmurdan bahsediyoruz. Bangladeş'te bir fırtınaya geçelim hemen. E, tayfun olsa gerek buradaki şeylerin adı. Tayfun e, gibi. Adlandırılacak şeylerde başkent Dakka'nın kuzeyindeki Navag Navabganj bölgesinde meydana gelmiş can kaybı 12 ölü en az 30 yaralı olduğu belirtiliyor. 2000'den fazla evsiz kalan kişi çok sayıda elektriksiz insan ve tropikal fırtınalar her yıl zaten çok sayıda insanın yaşamını yitirmesine yol açıyor ve evini barın barkını ama... Bu giderek artan bir dozda oluyor. Dünyanın damı Everest'te 20 kez tırmanarak neko, rekor kıran Nepalli Şerpa'da zirveye çıkmak her gün biraz daha zorlaştı diye konuşmuş küresel ısınma sebep. Çünkü o zaman çıplak kayalıklar yoktu şimdi yolun çıplak kayalarla dolu olduğunu belirtmiş İlk tırmandığından çok farklı Hı -hı. bir manzara olduğunu söylüyor. Ki zaten her yıl bir miktar daha ve bir miktar daha buzun azaldığına dair haberleri de düzenli olarak veriyoruz. Evet. Bir yandan gözlemin ötesinde. Evet bir tek işte bir grup insan bunun olmadığını böyle bir şeyin uydurma olduğunu söylüyor ama onlarla da artık bırakalım iklim uğraşsın biz onları kale almayalım. Şimdi şiddet olaylarına bakacak olursak petrol akmasına fışkırmasına daha sonra döneriz. Jamaika'dan ağır haberler geliyor. Dün de size vermeye çalışmıştım ben. Senin yokluğunda ve bundan bahsettim. Birinci hı hı. haberi bu çek, bunu çekmiştim. Şimdi daha da ağır haberler geliyor. Bu Karaipler'de bir ülke biliyorsunuz ve müziğiyle ve şiddetiyle biliniyor reggae müziğinin de şiddetinden önce eşitsizliği desek çünkü evet. e, ciddi bir eşitsizlik ve bunun doğurduğu da fena halde sıkışmış bir e, yığınsal toplumsal kesimlere sahip. Yani Aynen kadar... öyle yani büyük bir sınıf aslında mücadelesinin kol gezdiği felaket bir yer burası eski bir İngiliz sömürgesi kolonisi e, polis ve askerlerle uyuşturucu çeteleri arasında çatışmalar diyor ama ...bunun çok daha derin sebepleri olduğunu söylemek için herhalde kahin olmaya hiç lüzum yok. En az 30 ölü, en az 25 yaralı, 200'den fazla da tutuklu var. Christopher Coke adlı bir uyuşturucu kaçakçısı, mafya lideri deniyor. 60'ı aşmış bu arada ölü sayısı. Öyle mi? Evet. Anladın. Ajans France haberine göre yeni haber bu. Evet, yani dün mesela 4'tü. Dün sabah benim verdiğimde dört kişi olarak vermiştim ben ölü sayısını. Bugün şimdi gördüğüm Voice of America haberinde 30'du Ajan France Press demek 60'a çıkartmış. Ölenlerin çoğu sivilmiş ee, ve şu anda aslında hükümet güçlerinin bir e, uyuşturucu kralı mı demek lazım Baron'un Baron, demek lazım evet. neyse işte onun peşinde olduğunu e, ve operasyonlar sırasında bu çatışmaların çıktığını. E, söylüyor. Ama şöyle bir şey var yani çok daha karmaşık olsa gerek bir uyuşturucu baronu operasyonundan çünkü Amerika Birleşik Devletleri bize verin biz de yatsın hapis yatsın filan diyor adam bir şekilde bir suçtan Amerika'da da aranıyor anladığım kadarıyla. Fakat e, vereceğiz ticaret. demiş. Baş, evet başbakan vereceğiz demiş. Sonra da çok ciddi bir direniş gelmiş anlaşılan var hoşlardan. Çok yoksul bir ülke olduğunda söyleyelim. Dünyada en çok cinayet işlenen nüfusuna göre de yer olarak belirtiliyor. Jamaika iki buçuk milyondan biraz fazla bir yer galiba. 1600 kişi mi ne öldürüyormuş her Hı -hı. sene orada. Christopher Coke'u vermemişler ve barikat kurmuşlar. ...mahallelerin etrafına ve polisle çatışmalar olmuş. Kok'un destekçileri olduğunu, Kok e, diye geçiyormuş adı adamın e, Dudu Kok, Christopher Dudu Kok. E, <gülüyor> destekçilerinin özellikle Tivoli bahçeleri denilen e, varoş bölgelerinde e, yoğun olduğu ve buralarda çatışma yaşandı. söyleniyor. Üç kamyon dolusu insan cesedi çıkartılmış Tivoli bahçelerinden bunlar arasında bir tane de bebek varmış. Evet tabii tivoli bahçeleri denince bizim e, gibi beyaz Türklerin Danimarkadaki hı hı. o güzel Kopenhag'daki Luna Park'ın da içinde olduğu yer gibi bir şey geliyor ama tivoli bahçeleri Jamaika'daki karşılığı bambaşka ağır bir yoksulluğun hüküm sürdü, kol gezdi tabii ona bağlı olarak da şiddetin uyuşturucunun vesairenin. Hı hı. Bir yer işte orada bütün Tivoli bahçelerinin etrafına barikat kurarak direnmişler polise hükümetin. Zaten hükümet de vazgeçmiş adamı iade etme şeyinden. Yani çok yükseliyor. Belki Amerika Birleşik Devletleri'nin oraya bir çıkarma yapması ile hallol hallolur mu? Benim öyle vallahi oraya mi? doğru gidebilir. Çünkü e, Amerikan Adalet Bakanlığı e, dünyanın en tehlikeli narkotik baronu. Eyvah, öyle demişse Enli falan cümleler kurulmaya başladı mı değil mi? işin tadı e, Çok başlıyor. verici demektir Onun gibi pek çok başka haber daha var Hepsini bir arada sıralayalım mı Mesela Clinton Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Tahran'ın son anda Türkiye ve Brezilya ile vardığı anlaşmanın Bir oyun olduğunu Nitelemiş Hımm amacı bunu yem yutmayacağız demiş e tabi amacın dışında çünkü amaç birkaç yıldır zaten İran'a gerekli müdahalenin yapılması için uygun ortamın oluşması Şimdi bu, bu uygun ortama ve gerekli müdahaleye hizmet etmiyor anladığım kadarıyla son derece endişe verici bir açıklama bu çünkü amaç neymiş oyun niye oynanmış biliyor musun Tahran'ın bu yakıt takası anlaşmasını Birleşmiş Milletler yaptırımlarından yani Güvenlik Konseyi'nde Birleşmiş Milletlerden yaptırım çıkmasını önlemek için kabul ettiği görüşün hakim olduğunu söyleyeyim. E zaten bu meşru bir amaç değil mi? Yaptırımı olmasın diye. Ama şimdi amaç üzerinde uzlaşamadık seninle belli ki. Yani amaç evet. şu. Amaç e, İran'a gerekli yaptırımların... E, olması için uygun ortamın oluşturulması şimdi gerekli yaptırımlardan kasıt büyük ihtimalle işte savaşla bombalama arasında bir yerlerde bir spektruma sahip e, marif takviminin bilimsel diliyle e, yani bu spektrumun içinde bir sonuç istiyoruz ama bu, bu sonuca hizmet etmiyor anladığım bu yani hani tam doğru mudur Bilebilmek çok kolay değil tabii. Çok uzadı iş çünkü ciklet işlerden biri bu da ama. Yani Çin'e gitmişti İran'ın mektubunda bir sürü eksik var demiş. Bunu Çinli yetkililerle ele aldık demiş. Örnek olarak yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye devam etmesini göstermiş İran'ın. Bu konuda uluslararası toplumun duyduğu uluslararası topluluğun kim uluslararası topluluk tanışıyor muyuz? Ya işte Amerika sen ben bizim olan. Kısacası <gülüyor> aşağı beş yukarı öyle bir şey yok. Onun kaygılarına yanıt vermeyen birçok eksik yan demiş ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarından kaçınmak için kabul etti demiş. Tek bir nedenle Güvenlik Konseyi haftalardır müzakere ettiği karar taslağını resmen açıklamaya hazırlanırken hı hı. anlaşma yapıldı demiş. Bizi tufaya e, tamam. getirdiler demeye gitti. Bu, e, bu iyi bir şey değil mi işte? Yani yaptırımların e, henüz daha oluşma Aynı. aşamasında gerekli etkiyi madem bekledikleri şey etki gösterdiğini göstermiyor mu? Hayır işte hayır, göstermiyor. Senin de işte, biraz önce söylediğin <gülüyor> Diğerden bir oradan. Filanları şimdi tam anlamıyla <gülüyor> değiştiriyoruz pozisyonları. Aslında bu Karagöz Hacivat oyunu için fevkalade uygun. Değil mi? Birazdan ben tekrar amacı savunmaya başlayacağım. Bakalım yani ben savunayım bu sefer. <gülüyor> Canım çekti yani benim. Bu düpedüz güvenlik konseyi kararını önlemeye amaçlayan bir oyundur demiş. Şimdi yalnız harika bir gazetecilik var burada. Robert Nyman Common Dreams'de, commondreams.org sitesinde. Gerçekten hoş bir habercilik yapmış Amerika Birleşik Devletleri Medyasını izliyorsanız Bu konudaki gerçeği pek öğrenemezsiniz Ama Brezilya basını falan izlerseniz çok farklı olduğunu söylüyor Ve diyor ki Mesela Brezilya ve Türkiye Şunu söylüyorlar diyor Anlaşmaya varmadan önce Obama yönetiminin Tam onayını almış olduklarını söylüyorlar Hem Türkiye hem de Obama Şey Brezilya Lula ve Erdoğan yalan söylemiyorlarsa diyor. O zaman başka bir sakatlık var. Fakat Amerikan basını bunu vermiyor diyor. Yani mesela Brezilya ile Türkiye anlaşmadan önce o, tamamen konuştuk diyor. Ama Obama yönetimi 180 derece dönünce pozisyonunu birkaç hafta içinde şimdi de şeylerini izlerini yok etmeye çalışıyor diyor. Ve çok ciddi bir işbirliği de bu suç ortaklığı yapan da Amerikan medyası diyor ve mesela Reuters'ı Türkiye medyasından niye çıkmıyor bu haberler? Yani çünkü Türkiye de anlaşmanın parçası ve e, genel anlamda e, uluslararası toplum tarafından eleştirilen e, bir konumda. Ya yani genelde de hani milli eti bu tip şeylere çok kırılır, bozulur falan. Bu nedense görülmedi. Çok yerinde bir soru. Benim aklıma gelmemişti. Gerçekten gelmemişti. Çünkü alıştığımız şey zaten böyle sıkıcı haberleri görmemize gerek yok genel anlamda diye. Yani Reuters veriyor diyor. Brezilya'nın Reuters'ı veriyor. Ama New York Times ve Washington Post'a göremiyorsun diyor. Fakat müthiş bir şey yapmış. Ya yani Herald Trib International Herald Tribune'da Roger Cohen'da New York Times rında bastığı bir yazıda sonunda şeyi yazmış. E, Ahmet Davutoğlu'nun Davutoğlu'nun Türk e, Dışişleri Bakanının öfkeli olmasına olmasını çok normal, şüphe çok yok, askeridir. Diyor çünkü e, ben ona inanıyorum demiş e, Roger Cohen. Obama ve Amerikalı Birleşik Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bu yılın başında bu anlaşmayı yapmak için teşvik ettiler. ...Türkiye'yi yapmak istedikleri İran'da güven yaratmak ve böylece takası gerçekleştirmek diyor Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu biz de görevimizi yaptık diyor. Yani şunu istiyormuş Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den e, bu konuda. E, yani gerekli güven ortamını yaratalım İran'da ve böylece bu e, işte değiş tokuşu, nükleer değiş tokuşunu yapalım. E, bu durumda e, görevimizi yapmış olacağız diyormuş ama galiba görev tanımı değişmiş zaman içinde. Evet ve kalenin yerini değiştirdi diye başlıyordu. Hiç başlı yapmazlar halbuki. Kalenin <gülüyor> internasyonel tribünde ama çok iyi bir e, e, gazetecilik bu bence. Bütün şeyi tarıyor. Mesela Washington Post'ta web sitede Washington Post'un internet sitesinde e, Amerika'nın Aylar önce istediği anlaşmanın tam neredeyse tas tamam aynı olduğunu. Yani Türkiye ve Brezilya'nın ara buluştu bulunduğu, ara hı hı. buluculuk yaptığı anlaşmanın diyor. Ee, ve Associated Press'ten basmış Washington Post. U. Sonra değiştirmiş bunu hafifçe. Hı hı. internet sitesinde ama orijinalini ben burada size sunuyorum diyor. Robert Nyman'ın harika bir yazısı bu. Ve e, Amerikan, Amerikalı yetkililer Brezilya ile Türkiye'nin bu arabuluculuk yaptıkları anlaşmanın tamamen aynı olmasına rağmen katiyen kabul etmiyorlarmış şimdi. Neredeyse taslamama aynı Amerika'nın isteklerini. Ve ondan sonra da şimdi sinirlenmişler Türkiye'nin bu meditasyon yapmasına, medyasyon yapmasına arada. <gülüyor> meditasyon da belki yapmıştır ama... Yani bu son derece ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Tamamen Lafonten'in kurtla kuzu hikayesi gibi yani. Suyu kirletirsen ama eninde sonunda kurdun kızması bence çok normaldir. Normal haklı. Yani oradan bakmak lazım mevzuya. Ama Clinton e, ve Obama yönetimi de doğru söylemiyor. Bunu da itiraf etmeliyiz şimdi. <gülüyor> Yani kurt da doğru söylemiyor. Doğru söylemek gerekir doğru mi, söyl o ayrı. Ha, yani o kadar dişin olsa sen de doğru söylemezsin. Mevzu dişlerle ilişkili bence. Evet. Kuvvetli dişler olunca. Peki bu arada öbür gerilime geçelim istersen. Kuzey yarı, e, Kuzey Kore ve Güney Kore. Kore Yarımadası'nda ciddi bir gerginlik tırmanmasına tanız. Kuzey Kore resmi haber ajansı Pyongyang hükümetinin Güney'le ilişkileri kesme kararını aldığını açıklamış. Seul hükümetiyle hiçbir temas kurmayacakmış Cumhurbaşkanı Liu, Lee Myung-bak görevde kaldığı sürece. Şimdi, ayrıca sınır kasabası Kaesong'daki ortak sanayi kompleksinde çalışan Güney Koreliler de sınır dışı ediliyormuş. Kuzey Kore lideri savaşa hazır olun demiş. Kim Jong Il. Zaten başka herhangi bir hazırlığı hayatta olmadığı için, evet. e, ya yani bunu diyor olmaz çok normal herhalde. Yeryüzün en kapalı, en korkunç cüzemi aslında orası. Ama. Nasıl oluştuğunu da e, teşekkür edelim burada bir kez daha uluslararası topluma herhalde. Evet. E, i̇lk ataklarından biri de uluslararası toplumu Koreleri bölmek. Türkiye'nin de aralarında Tabii. bulunduğu bir durumdu orada da peki mesela Afganistan işgalinde olduğu gibi şöyle bir muhabbet oluyor muydu? Gerçi senin de galiba yaşın yetmiyor hatırlamaya ama hani biz efendim orada zaten kimse kurşun murşun sıkmıyoruz. Biz orada güvenliğini halkın falan böyle muhabbet Halk var mıydı dedi, acaba? Barışı tesisi içinde. Ha Orada halkın güvenliği değil barışın tesisi. Anladım. Ee, i̇yi. Yani bir savaş ihtimali galiba Koreler arasında uzun süredir olmadığı kadar yakın. E, nükleer silahı da olduğuna göre dün sen yokken şeyi de söyledik e, Kuzey şeyi sormuşlar Amerikalı yetkililere Kuzey Kore'yi yeniden Terörü destekleyen ülkeler listesini almayı düşünüyor Çıkarttılar mı ki? Çıkartmışlardı. Aa, hani Şereksen'iydi, Pazar. Bush anlatmıştı. O geçmişti. Aa, o arada çıkartmışlardı, şey. şimdi onu da düşüneceğiz demiş. Ha, anladım, tekrar Amerika'dır. olabilir mi, olamaz mı, bakacağız. Gemi batırdı diyorlar falan. Kuzey Kore'yi, Güney'li ilişkilerini kesti. Birleşmiş Milletler ve Amerika'dan destek geldi. Çok ciddi bir kriz var. Güney Kore'li Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'da Güney Kore yönetiminin şikayetinin gerekli önlemler yoluyla karşılıksız bırakılmayacağına inandığını da söylemiş. Hillary Clinton da Güney Kore'ye destek sağladı. Endişe verici bir gelişim var. Nükleer demişken sen senin yokluğunda çok şey oldu sen iş Değil mi? Yani nükleer konusunda zaten gün geçmiyor ki biraz da Ama en güzeli daha... şeydi tabii. Seni çok ilgilendirecekti İsrail'in. apartheid rejimine. 1975'te Dünyanın en korkunç rejimine satalım abi demiş. Üç, dememiş. Üç, üç cins silah var demiş elimizde. Konvansiyonel bomba verelim, nükleer bomba verelim, kimyasal verelim. Hı hı. Evet, dememiş olduğunu, yani bu Guardian'da belgeleriyle çıktı. Evet. Türk Ayrıca Guardian'da yayın... çıkan belgeler aslında bir kitaba dayanıyor yeni evet. çıkan. Ve kitabın içindeki belgelerin çıkmaması için çünkü hani belli bir tarih bittikten sonra bilgi edinme hakkı kapsamında istediğimiz bilgileri alabiliyoruz devletlerden. Güney Afrika devlette de böyle bir devlet e, apartheid falan bitti süreç içinde. Neyse e, en nihayetinde bu belgeleri almak için kitabın yazarı başvurduğunda İsrail devleti bizzat araya girmiş. Hayır bu belgeleri sakına yayınlamayın diye. Uzun mahkeme süreci sonucunda ya yayınlamak zorundayız ha, varmış iş. Ee, ama nedense yalanlıyor İsrail Yani daha doğrusu neden bu belgeler yayınlanmasın diye uğraştı Neden yalanlıyor falan Çünkü bu belgeler yok diye yazıyor Belgelerin altındaki son paragrafta Bunlar tamamen gizli tutulacak ha, Bunlar İki olmayan tane. belgeler Olmayan belgeler Rüşvetin belgesi mi olur ulan gibi bir şey yani Anladım onu imzalayan da bütün bu anlaşmayı yapan da Şimon Peres. Evet ama o da yalanladı asla İsrail böyle işlerin içinde yer almadı. Vallahi billahi falan filan. Ama gibi. belgeler var Guardian'da gördük. Gerçi şimdi yerine koyuyorum kendim. ben olsam ben de yalanlardım. Yani bunun altından çıkmak çok kolay olmayabilir. Bence de yani bu Shimon Peres'in çok uzun. yeni bir makale bekliyoruz değil mi? Ee, yani Goldstone'un apartheid rejimiyle olan bağıntıları ve apartheid rejiminin iğrençli üzerine yazılar yazar ki bizde evet Goldstone'un böyle bağlantısı varsa yargılanmalı dedik. Ee, aynı şekilde şimdi İsrail'in de eğer apartheid rejimiyle bağlantısı varsa herhalde bunu da e, Cuma günü göreceğiz? Evet, şalom'da manşet olacak tabii bu. Anladım, tamam. İyi oldu bu turnu sol kağıdının <gülüyor> çıktığı. Şey... İtiraz etmiş tabii. Şimon Peres kendisi hali, hali hazırda Cumhurbaşkanı şey dememiş. Kendisi bir şey söylememiş ama sözcüsü hı hı. dün günün sözü yaptık onu. Sözcüsü e, ya Gardin'a da yazıklar olsun demiş. İnsan bir Cumhurbaşkanlığı'nın görüşünü almaz mı haberi yayınlamadan önce? Aynen ve kleine. Asla bence haklı. Alınsa iyi olurmuş yani 3 aşağı 5 yukarı söyleyeceği tabii ki Aa olur mu öyle şey asla biz nükleer silah niye satalım ırkçı rejime falan gibi bir şey olacaktır. Niye soracaklar ellerinde belge var. İşte bu, bu, bu resmi bir ben şart, şey. Ben olsam haberi biraz daha yağlı ve renkli hale getirmek adına yapardım açıkçası. E, bu gardiyanın beceriksizliği değil mi? Ya biraz galiba. Neyse olabilir. Haber güzel ama yine de biz bence takdir edelim gardiyanı. Aynı gün Mordekai'ı da hapse attılar evet. biliyorsun tekrar. Ama ama o da şey yapmış. Şart şartlarını bozmuş. Evet, kız arkadaşıyla buluşmuş yani, mesela. Ona ne tahliye olur? şartları e, belli. 18 yıl yatmıştı Dimona evet. nükleer santralindeki fotoğrafları dışarı sızdırıp İsrail'in nükleer belgeleri de tabi. Çizimleri Aha. falan nükleer bir işler yapıyor olduğunu ortaya o koymuştu. İşte. O da olmamıştı zaten. Bir tek 18 yıl Vanunu'ya ufak bir ceza kesilmişti. Ama 18 yıl benden alamadığınızı şimdi 3 ayda mı alacağını sanıyorsunuz? Yazıklar olsun. İsrail demokrasisi. Yazıklar olsun İsrail demiş giderken. Evet, bu başka end endişe verici haberleri de sürdürelim mi? Yani dünyayı buçoğa kadar bitirip oradan memlekete doğru pike yapmak lazım herhalde. Çok kolay olmayacak ama evet. Amerika Orta Doğu'daki gizli operasyonları genişletiyormuş. En doğrusu çünkü açık Hı. operasyonlarla olmadı bir de gizli denemek lazım. Evet yani Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'nın Doğu bölgelerinde. Sadece fazla da bir bölge değil bu yani. Yok. Terör örgütlerine karşı teröre savaş kapsamında gizli askeri operasyona New York Times'ın haberi bu. Amerika Merkez Kuvvetleri SENTCOM komutanı Orgeneral David Petraeus Eylül ayında imzaladığı direktifte İran, Suudi Arabistan, Somali ve Yemen nasıl buldun? Kanlı. <gülüyor> İran, Suudi araçta, Somali ve Yemen dahil bölge ülkelerinde gizli operasyon yapılmasını öngörüyormuş. İran'la gerginliğin artması durumundaki artı her an artıyor zaten. Hı -hı. Gizli operasyonlar çerçevesinde yapılacak keşif uçuşlarından elde edilen bilgilere başvurulacak. Her onlar mı kullanılıyor bu gizli uçuşlarda? Amerikan-İsrail ortak yapımı. Türkiye'de versin. Verebilir zaten hani e, en nihayetinde yakın müttefiklerden biriydi bugüne bugün. Dünyanın en büyük iki işgalinden birinde e, biz de varız demin de söylediğimiz üzere. Biz Türkiye ordusu oluyor burada. Evet. Bu çok endişe verici bir haberdi doğrusu Pentagon'dan açıklanmış zaten. Hem Voice of America'da var, hem New York Times'da var. Bunu da geçiyorum. Başkan Obama bu arada Amerika-Meksika sınırına 1200 ek asker gönderiyormuş. İyi. Vigilante planından daha iyi bak bu. <gülüyor> evet. Beterin beteri de vardı bu dönemde. Vigilanteler kalkıyor mu ki? Ha onlar duruyor mu ki? Aa, bit, bit tabii canım. Aa, anladım. Yanına Alternatif, asker. Alternatif evet. Anladım. Ulusal muhafız birliklerine bağlı askerler istihbarat ve uyuşturucu kaçakçılığıyla etkin mücadelede yerel polislere destek sağlayacak. İstihbarat kaçakçılığı da mı yapılıyormuş Meksika'da? Evet. Ya ondan öte hani hakikaten e, mevzu uyuşturucu kaçakçılığını önlemekle ilgili mi ile ilgili çok tartışmada olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü e, genel anlamda kim iddialarda diyor ki aslında e, Meksika'dan Amerika'ya doğru olan göçle ilgili bir sıkıntı var. Evet. Bir de çok büyük bir silah kaçakçılığı varmış. Nasıl? Yani buradan bahsetmiyorlar ama başka bir haberde, şimdi maalesef detayını sorma bana hatırlayamayacağım bu yaşta artık zorlanıyorum. Tamam, Fakat görülmemiş boyutlarda bir silah kaçakçılığı da varmış o da. Yani Meksika, Amerikan mağmuru silahlarla tıka basa dolmuş ülke olarak. Çeşitli, irili ufaklı, otomatik, yarı otomatik ve vesaire. Böyle de bir sorun varmış. Göçmen sorunu da var ama bunu da çözecek işte 1200 asker daha gönderince. 1200 asker 2400 şarjör falan diye devam eden bir istikak durumu. Güzel. Yani Pentagon'un da onay verdiği Orta Doğu operasyonlarıyla ve son ilginç de bir ha, Afganistan'dan da bir haber vereyim. Uluslararası Kızılaç Komitesi en, en aslında ağır haber bu. Anadolu Ajansı Ajans France Presse'den Dünyanın en yoksul ülkelerinden Afganistan'da hastalar tedavi edilemiyormuş. Niye? Ee, ambulans hiçbir şey yokmuş hastane de yokmuş ambulans da yok. Bolca silah var bolca güvenlik var ama bunların hiçbirisi yok değil mi? İşgal ne kadar oldu başlayalı 2001 9 sene Evet dokuz senede terör tam bitmedi ama belki Afgan halkı biterse bu işte çözülebilir. Biraz evet öğrencisiz marif yönetimi mantığının işte ülke işgali versiyonu Afganları bitiriyorlar hakikaten. Evet yani çatışmalar bitse bile denmiş yüzlerce mayın da döşenmiş durumda yolda binlerce belki. Hastaların doktorlara ulaştırılmasında çok büyük zorluk çekileceği belirtilmiş. Kandihar'da da böyle olması. Marca da böyle olmuş. Çünkü Marca'da büyük operasyon yaptılar işte. Evet. Adı müşterekti değil evet. mi? Operasyon müşterekti. Burada da böyle bir şey. Müşterek deyince tabii Türkiye'nin de içinde bulunduğunu kabul ediyoruz değil mi? Yok o şeydi. Ee, yerel güçlerin de dahil olması müşterek. Hmm. Ha evet ondan. Yani doğru. işgal güçleri ve yerel güçler. Evet. Yani yol kenarına yerleştirilen bombalar çok fazlaymış, yollar kapatılıyormuş ve işte Helmand ve Kandhar başta olmak üzere hiçbir yere ulaşılamıyormuş, hastanelere de ulaşılamıyormuş. Tüm bunları kesen tek bir haber verebiliyorum aslında ben. Ee, İspanya'da bir bankada. Batmış e, tüm Avrupa ülkeleri tek tek e, işte kamuya işçi alımını işte maaşları bilmem neyi falan patır putur hızlı bir kesinti durumuna doğru gidiyorlar. E, eyvahlar olsun W etkisi mi oluyor krizde gibi bir şey okudum ne olduğunu anladım. Ne, Böyle değil. bir çıkıyormuş sonra iniyormuş sonra tekrar çıkabiliyormuş ona W etkisi deniyor. Yani George W Bush mu diye baktım açıkçası ben o değilmiş hani e, W harfine benzediği için. Öyle diyorlarmış. E, dolar Türkiye'de 1.60'u görmüş, borsada ciddi düşüşler yaşanmış. Çünkü Kore'de savaş ihtimali ve İspanya'da banka batımı piyasaları rahatsız etmiş. Yine e, piyasaların rahatsızlıkları yaklaşık 20 senedir bir türlü geçemediği için e, gittikçe daralan e, çalışanların hakları alanı ile ilgili de işte sendikaların söz verdiği ve bugün sözlerini tutmayacakları bir eylemlilik var. Ee, sendikalar yaklaşık işte belki buçuktan sonra daha uzun hallederiz bu işi ama evet. e, ortak eylem kararı ve üretimden gelen güçlerini kullanma sürekli eylem kararı vermişlerdi. Tek el işçileri dağıtılırken evet. 26 Mayıs'ta yapılmak üzere. belki böyle Avrupa'nın yeni karın ağrısı İspanya Yunan Maliye Bakanlığı'nda da temizlik, yolsuzluk hı hı. temizliği başlamış. Dünya borsalarında sert düşüş. Biraz onlara gireriz. Singapur'daki Büyük petrol kazasından da bahsederiz herhalde. Pet Paul Butterfield. <gülüyor> Mystery Train, Esrar ya da Esrar Treni, The Band'den dinledik Elvis Presley'nin çok iyi bildiğimiz, artık tamamen standart olmuş parçasını The Band bambaşka bir yorumla dile getirdi. Onlar da çok başarılı bir grubuydu dünya rock tarihinin, onun kurucu elemanlarından Mark Levin Helm. Çok daha iyi bilindiği adıyla Helm, Amerikan rock tarihinin önemli oyuncularından hem kendisi oyuncu aynı zamanda hem de çok sayıda enstrüman çalıyor. Gitar çalıyor, davul çalıyor. Hem davul çaldığı gibi aynı zamanda bir yandan davul çalarken bir yandan da şarkılara hem arka plan vokal hem de asıl lead vokal dedikleri ön planda da söyleyebiliyor. Zaten en gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılardan biri de sayılıyor Onun anısına daha doğrusu onun için Ulduğum günü şerifine çaldığımız bir band parçasıydı Onların grup dağılırken yaptıkları son konserden The Last Waltz Yani Son dans Son Vals adlı konserden alınmış Pek çok ünlü müzisyenle birlikte çaldıkları bir şeydi Levon Helm 1940'ta bugün doğmuştu. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com Ve devam ediyoruz. Aslında bir de İsrail demişken Elvis Costello'nun da İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı apartheid politikasını protesto için bu ülkeye gitmeyeceğini açıkladığını da sözlerimize ekleyelim. Britanyalı müzisyen sinema ...televizyon oyuncusu... ...İsrail'e akademik ve kültürel boykot için... ...Filistin Kampanyası diye bir kampanya var. Onun çağrısına uyarak... ...İsrail'de planlanmış olan... ...konserlerini iptal etmiş. Yani bu hem Amerika... ...hem de İngiltere merkezli dayanışma grupları... ...İsrail'in Filistinlilere karşı... E, ...çok uzun zamandan beri... ...devam etmekte olan işgal ve... ...apartay uygulamaları... ...yani Güney Afrika'nın... ...bir zamanlar siyah nüfusa uyguladığı politikayı çok aynı, neredeyse aynını uygulayan e, bu İsrail'in bu uygulamasını meşrulaştırmaya katkı olmaması için Costello'yu davet etmişti İsrail'deki konserlerini iptali. Elvis de buna uymuş. Kendi web sitesine de koyduğu bir şeyde özür dilemiş ama bazı şeyler de vardır. Bazen adını bir konser şeyine koyduğun zaman itinererine yani şeyine işte çizelgesine o zaman söylenecek şeyden her türlü şarkıdan daha etkili bir e, durumda olabilir demişler. Yani başka tarafa bakmanın imkansız ol, başını başka tarafa çevirmenin imkansız olduğu durumlar vardır demiş. Ve kendisi de böylece Carlos Santana, Bono U2 ve Gil Scott Heron'dan sonra dördüncü önemli uluslararası üne sahip sanatçı da olmuş durumda. Yani İsrail'i apartheid dönemi Güney Afrikası'na karşı boykotun ırkçı rejimi tecrit edip çöküşüne katkıda bulunması gibi İsrail'i tecride katkıda bulunmasını umuyor. Bu arada İsrail'de yaklaşık 500 İsrail'li akademisyen ve entelektüelden de Chomsky'e uygulanan giriş yasağına da protesto var. İsrail'in ön, önde gelen akademisyenlerinden, öğrencilerinden ve entelektüellerinden 500'ü Noam Chomsky'nin İsrail hükümeti tarafından Batı Şeria'ya girişine izin verilmemesini protesto etmişler ve açık mektup yazmışlar İçişleri Bakanı Eliyahu Yişai'ye. İçişleri Bakanlığı ve İsrail Hükümeti'ni demokrasiye zarar vermek ve saygısızlık etmekle suçlamışlar. Bir Zeyd Üniversitesi'nde bir grup öğrenciye geçen hafta Amman'dan video konferans yoluyla seslenmişti. Şimdi İsrail hem içinden hem de uluslararası alandan gelen ağır eleştirilerin ardından İçişleri Bakanlığı büyük bir hata yapılmıştır, düzelteceğiz demiş. Anadolu Ajansı'nın haberinde Chomsky tekrar gelmeyi kabul etmemişti diyor. Reddetmişti. Oysa öyle değil tam. Chomsky dönebilirim demiş fakat gidip konser veririm demiş. Fakat şey konferans veririm demiş. Fakat şöyle bir şey var. Garanti olmayacağını görmüş. Kızını da sokmamışlardı içeri. Hı hı. Bir Filistinli akademisyen sadece ona izin vermişlerdi. O da kabul etmemişti. Chomsky ve kız değil. Aviva ile Profesör Aviva Chomsky ile beraber dönmüştü. Chomsky'ye 81 yaşında şey vermemişlerdi yani. Bu durumu düzeltiriz de, deyince Chomsky de gitmeyi düşünmüş ama hiçbir garanti olmadığını görünce şey yapmış. Işte hatırlanacağı gibi de e, siz, İsrail hükümeti sizin politikalarınızdan e, yazılarınızdan hoşlanmıyor. İsrail politikası hakkındaki yazdıklarınızdan ve konuştuklarınızdan demiş. E, o zaman bana bir tane de hoşlanan hükümet gösterin demişti Chomsky'de. Böyle bir e, durum. Aslında e, enteresan bir mücadele devam ediyor diyebiliriz. Peki şimdi Yunanistan'a mı hangi ...şeye geçiyorduk... ...memlekete doğru PİK'e evet. ...aslında... ...üç aşağı beş yukarı... ...bugün aslında... ...işte... ...daha önce verilen bir karar... ...gereğince yapılacak olan bir eylem... ...vardı... ...22 Şubat günü... ...Türk disk DİSK, Kamusen, KESK... ...genel başkanları... ...bir araya gelmişlerdi ve... ...tek el işçilerinin artık evlerine dönüyor... ...olması... ...durumu ile ilgili bir karar almışlardı. Ve e, bu kararda da... ...hükümetten çeşitli talepler yer almıştı. işte taşeron, 4C... ...vesaire ile ilgili aslında... E, ...gerekli ve haklı taleplerdi bunlar. Ve bu taleplerin arkasında... ...birlikte durabilmekle ilgili bir karar vermişti. Çünkü e, işte yapılan... ...bir adet e, genel grev vardı. Genel grev değildi adı... ...çünkü yasaktı. E, üretimden gelen gücü kullanma eylemi mi ne... ...öyle bir şey olarak tanımlanmıştı. Ve... E, bunun yeterli olmadı pardon çalışma hakkını kullanmama eylemi olarak tanımlanmıştı <gülüyor> bunun yeterli olmadığı örgütlenmesini çünkü çok çabuk yapıldı gibi bir niye bu kadar az insan greve çıktığı ile ilgili eleştiriyi karşılayan konfederasyonlar vardı karşımızda ve demişlerdi ki 26 Mayıs gününe T22 Şubat'tan eylem kararı verdik tam şunu söylemişlerdi öncelikle istemlerin karşılanmaması ve bu etkinliklerin hükümet nezdinde bir sonuç vermemesi halinde vermedi. 26 Mayıs 2010 tarihinde bu dört konfederasyon ve bu konfederasyonlara üye tüm sendikaların birlikte sahipleneceği ve üretimden gelen, pardon üretimden gelen gücün kullanılacağı genel bir eylem yapılmasının uygun olacağına karar verilmiştir denilmişti. Bugün 26 Mayıs, o gün bugün ee, öyle olmadı. Aslında temelde söylenebilecek şey herhalde üç aşağı beş yukarı bu. Ee, sadece kesk bugün tam gün iş bırakma kararı aldı. Ee, disk Kamusen e, ve galiba Türk işte emin değilim ondan ama e, dahil olduğunu hatırlıyorum. E, en az bir saat gibi garip bir kararla karşımızdalar. E, Evet, Türk İş, DİSK ve Türkiye Kamu Sen en az bir saat e, iş bırakıyor. Ne demek o bilmiyoruz. Yani Türkiye gibi zaten grevin çok zor yapılabildiği ve sendika tarafından örgütlenmediğinde imkansız olduğu bir ülkede e, en az bir saat demek herhalde 3 aşağı 5 yukarı mümkünse bir işte. saat demek. O bir saatte zaten mesela Disk'in e, eylem takvimine baktığımızda saat 12'ye tekabül ediyor öğle yemeği saatine. Öyle mi? Evet. E yani peki bir şey soracağım. E bu işçi sınıfı tarihinde bunlar sendikalar tarihinde ben yabancısı olduğum için soruyorum. Böyle Estağfurullah bir, bir saat... sağdan git bulursun. <gülüyor> bir saatlik Greve pek sık rastlanmaz bildiğim kadarıyla. Yani hani iş yavaşlatma desen değil galiba. İş yavaşlatma bir de bir saat olmaz. Değil yani. mi? Yani bütün güne yayılır yine bir eylemlik Hı. cinsi olarak. Üstüne üstlük alınmış bir karar var. Yani 22'sinde örgütlenememiş sendikalar tarafından bir eylem var. Ve bunun üzerine de 26 Mayıs'ta hala daha hükümet dediklerimizi yapmıyorsa ki haklı gerekçelerdi. E, üretimden gelen gücümüzü ortak olarak kullanacağız denilen bir karar var. Tabi bir de 1 Mayıs geçti aradan mesela. 1 Mayıs'ta tek bir bildiri, tek bir söylem 26 Mayıs'a gönderme yapan herhangi bir gık sesi bile çıkmadı. Yanlışlıkla olmuştur herhalde. E, ve sonuç olarak olan şu, KESK bugün tüm gün greve gidiyor. Türk iş, disk Türkiye Türkiye sen en az bir saatlik eyleme gidiyor. Sabah 8 itibariyle de Süleyman Çelebi disk Başkanı olarak bir basın açıklaması okudu. Dinleyebiliriz sanırım sesini. Bu bir genel eylem kararıdır yine. Bunun uygulanması konusunda sendikaların ortak iradesinin sürmesini dileriz tabii. Bizim açımızdan o bir saatin yanlış Anlaşılmaması gerekiyor. Yine saat 13'te yani nerede olurlarsa olsunlar iş yerinden işçiler kapı önlerine çıkacaklar. Yine bir saatlik o üretimden gelen gücü en etkin şekilde herkes kullanacak. Ama bu genel eylemi caydıracak bir uygulama değil. Yani bunun yanlış anlaşılmaması aynı saatte aynı şekilde birer saatlik bir e, uygulamanın aynı saatlere denk düşürülmesi gerekiyor kararıdır. Yoksa diğer yerlerde işte bugün burada olduğu gibi bunlardan vazgeçilen bir uygulama bizim için söz konusu değil. işte işçiler işlerini bırakarak bu mücadelenin içerisinde oluyor. Böyle yine iddiayla söylüyorum ki biz disk olarak yalnız İstanbul'da değil Türkiye'nin her yerinde bu anlamda üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Zaman zaman bazı sendikalarımızda bu sürece ilişkin duyarlılık konusunda tabii ki eksiklikler var. Bu eksikliklerin de giderilmesi gerekiyor. Bu yalpalanmanın da Giderilmesi gerekiyor ve özellikle bu sürece katkı vermeyen sendikaların da sendikal hareketinde sorgulanması gerekiyor. Gerçekten bu desteklemeyen sendikaların ve sendikal hareketleri sorgulanması kısmı e, bence çok değerli ve anlamlı bir son olmuş konuşma açısından. Ya Üretimin biraz düşük seviyede olduğu üretimden gelen güç ancak bir saate yetiyorsa ülke çapında hatta bir saat birde. Kapının önüne çıkıp bir kendini göstermek şeklinde düşük üretim kapasitesinden bahsetmemiz de söz konusu olabilir. Yani ben bu üretimden gelen güç çok e, kulağa hoş gelen bir slogan ama... ...içinin bu kadar hızlı ve süratli bir şekilde boşaltılması da insana hüzün veriyor biraz yani. Ee, yani bana garip gelen aslında e, Süleyman Çelebi'nin aslında... Bazı sendikalar ki bence isim vererek gerçekten afişe etmek gerekir. Çünkü e, Hak iş mesela tamamen çekilini açıkladı. Bundan bahsediyor. E, hadi onu geçiyorum. Bazı sendikaların işte, e, işte bu garip tavırları, katılmayan tavırları falan bakılmalı, düzeltilmeli. E, yani buradaki tek garip tavır görebildiği buysa e, işte ben 22 Şubat kararını okudum. Büyük ihtimalle kendisi yazdı. O biliyordur zaten içeriğini. Nasıl oluyor da buraya varıyoruz 26 Mayıs'a ve bir saat dışarı çıkan işçilerin üretimden gelen güçlerini kullandığı iddiasını söylüyor. Garip bir hal. Yani bunları hakikaten konuşmadıkça herhangi bir güç kullanabilme ihtimali herhalde çalışan kesimler açısından mümkün olmayacak. Bunun Türkçesi buymuş gibi geliyor bana. O yüzden hani bu kadar açıkça söylemek gerektiğini düşünüyorum bunu. Yani 26 Mayıs diye insanları 3 ay sonraki bir eyleme doğru ittirip Ardından da 3 ay sonraki eylemi bu şekilde sokmak ve bunu normal bulup işe hak işe yüklemek bir garip bir hal olur değil mi? Evet üretim yani biraz avarak asnak diye bir tabir vardır. Boşa dönen çarkları gösteriyor üretim çarkı. Biraz üretimden gelen gücün çarkı da boşa dönüyor gibi bir izlenim oldu bende. Biyanetten Tolga Korkut da yardımcı doçent doktor Özgür Müftüoğlu ile konuşmuş bu konularda çalışmaları olan. Ve 26 Mayıs emekçiler için bir fırsattı, konfederasyonlar yan çizdi demiş. Bir tek kes grev kararı aldı, 26 Mayıs'tan sonra sendikalar daha çok sorgulanacak. Emekçilerin sendika içi demokrasiye, kitle sendikacılığına, mücadeleci sendikacılığa ihtiyaç var demiş. Yani hiç olmadığı kadar gibi böyle gazlı cümlelere belki hiç gerek yok ama hakikaten ortada haklara yönelik, çalışanların haklarına yönelik ağır saldırıların olduğu bir ortamda sendikaların pişpiş görevi görmesi çok hoş bir şey değil. Yunanistan'da da buna benzer bir durum olmuştu. Ancak toplum örgütlü olduğu için zaten sendikalılık oranı yüksek ve eylemlikle ilgili çok daha ciddi bir deneyim olduğu için ortada. Sendika mendika takmayıp çıktılar greve. Genel grevler böyle başladı. Evet. Türkiye'de bunu bekleyebilmek şu anki mücadeleden herhalde mümkün değil. Evet, Sendikalarsa kayıcı bir işlev görüyorlar. Evet, maalesef öyle. Yani Yunanistan'da tabi alınacak bazı örnekler var gerçekten evet. de ya yani Maliye Bakanlığında mesela vergi bizzat Maliye Bakanlığı çalışanlarının vergi kaçırdığı iddialarını araştırmaya başlamışlar. Yani acayip de 3,8 milyon dolarlık taşınmaz mallarının da inceleme altına alınmış Maliye Bakanlığı çalışanlarının. Yani devletle devlet kapitalizmiyle bizzat özel sektörün kol kola korkunç bir Yıkıma sürüklediği bir ülkeden bahsediyoruz. Hı hı. Orada e, emekçi kesim e, sendikalar daha örgütlü bir şekilde sokaklardan inmiyor. Bunu da protesto etmek için. Bunu şey için söylemiyorum. Yani IMF'nin ya da alınan kararların yanlışlığını göstermek için e, e, kemer sıkma gerekiyorsa gereksiz. Ama bunun başka sorumlularının da sor hesabının muhakkak sorulması gerektiği de aşikar. Ama şimdi e, şeyde de. ...bu içi boşaltılmış... ...kavramlarla olacak gibi değil... ...üretimden gelen güç... ...bu gülünç oluyor yani maalesef... ...çünkü ortaya bir güç koyamayıp... ...sürekli güç kelimesini kullandığınız zaman zaten... ...ortada bir boşluk oluşmuş oluyor... ...ve boşluk sadece yankı... ...kendi sesinizi duyabildiğiniz bir yankı evet, haline... ...ve oluyor. her şey de ondan başladığı gibi... ...dilden başlıyor gene... Evet. ...yani açlık grevi gibi... Tamamen ölüm kalım derekesindeki artık son başvurulabilecek bir silahın son tahlilde işte Deniz Baykal'ın... Evin, evin önünde e üç günlüğüne oynanması, oynamak demek bir lazım bir herhalde. Bir kaset üzerine çıkan olaylarda gidip inadına baykal, inadına sol açlık grevine devam. Yani bu artık bütün kavramların tamamen içinin boşaltılması. Gibi bir durum oluşuyor. Tabii bu maalesef. boşalma sonsuza kadar sürebilecek bir şey değil. Ee, yine Tolga Korkut'un bu Biyanet'teki haberinde şöyle de bir süreçten de bahsediyor. Çünkü küresel anlamda da e, emek mücadelesi ve sendikal mücadelenin ciddi anlamda kabuk değiştirdiği bir süreç yaşıyoruz. Dünyada da 80'lerden beri iktidarlarla ve sermaye ile uzlaşmacı bir sendikal, sendikal anlayış var. Emekçilerin var olan hakları gitti. Artık mücadeleyi örgütleyip önünü çeken örgütler talep ediyorlar. Tarihe baktığımızda bu tür süreçler için mücadeleci sendikacılık ve sınıf ve kitle sendikacılığının gerektiğini görüyoruz. Diyor ki fiilen işte bazı ülkelerde zaten bu tip bir sendikacılık. Yasalar elverdiği ölçüde başka sendikalarla örgütlüyorlar. Olmadığı yerde e, konfederasyonu sendikayı falan dinlemeyip işçiler kendi kendilerini örgütlüyorlar. Ama Türkiye'de zaten sendikal örgütlülük oranı dünyanın en düşük ikinci ülkesi Meksika'dan sonra. Ardından dağısına bakacak olursak... Eylemlilik, sokak, örgütlük, bunların hepsi korku vesilesi. Bütün bunların olduğu bir yerde, er konfederasyonlar öne açamıyorsa ve üstüne üstlük öne açmayıp bunu ön açıyormuş gibi göstermeye kalkıyorlarsa, böyle yorumlamak mümkün değil mi bugün olacakları. E, ortada ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemek lazım herhalde. Evet bu Yunanistan'daki durumu gerçi okumadığım makaleleri tavsiye etmek gibi bir tuhaflık yapmamalıyım ama göz atarak gördüğüm kadarıyla Yunanistan'daki durumu analize eden Chris Hedges'in Truthdig internet sitesinde de Yunanistan meseleyi gördü başlıklı bir yazısı var. Ona da tavsiye ederim İçin, Yunanistan'ın içinde bulunduğu çalkantılı durumun bir analiz denemesi. Bu arada e, keskin yürüyüşünün de haberini verelim. Saat 11'de Sirkeci ve Çapa'dan yürüyüş olacak. Beyazıt'a doğru e, kes kortejleri yürüyor olacaklar. E, üretimden gelen gücünü kullanabilecek konumda olan tekil, çünkü örgütlü olarak bunu yapmamız galiba bir miktar zor bu durumda, e, sendikalı işçiler ve gidebilecek olan herkesin herhalde katılması gereken yürüyüş bu. 11'de Sirkeci ve Çapa'dan başlayacak yürüyüş Beyazıt'a doğru. Evet, bence burada bir ara verelim. Şimdi saat dokuz. <gülüyor> ee, şey program yok, bundan sonraki program yok. Devam edeceğiz ee, yola Sosyal Politika Forumundan programı olmayacak. <gülüyor> Watch the good tattoo. There is a vacancy waiting in the English boot. Do carbon deep perimental on the filter boy's head when he's had enough. So your father won't know They think that I got no respect But everything Means less than Zero Hit Hit Hit I told And her sister are doing It again, they got the finest home movies that you Have ever seen, they got a Thousand variations, every service with a smile. They're gonna take a little break and they'll be back after a while. will I hear the South America is coming in a style. Elvis Costello ve arkadaşlarından Less Than Zero adlı parçayı dinledik. Sıfırından da küçük, sıfırdan da az anlamına geliyor. Elvis Costello'yu da boykot çağrısına uyan ve İsrail'e Filistin kampanyasının çağrısına uyarak planlanmış konserlerini iptal eden Elvis Costello'ya da bir gönderme yapmış olduk. Bu şekilde. Evet devam ediyoruz Açık Radyo'da 94.9 AçıkRadyo.com saat 9.00'u geçiyor geçiyor. Biraz önce de söyledik e, sosyal politika forumundan programımız yok. Ama biz e, birazcık e, sosyal politika konuşmaya da devam edeceğiz zaten başlamıştık. Türk işe yönelik eylemlerinde yayılmakta olduğu haberi var. Aslında e, İstanbul'da Hı. başladı. Tek Türk İş'i e, işgal etmesi de değil olan galiba. Çünkü öyle tanımlamıyorlar. 26 Mayıs'a kadar oturacağız dediler. E, bu eylemler şu anda gittikçe daha fazla ilde e, yayılır halde. İzmir'de e, tek el kadınlar e, buna benzer bir eylem yaptılar. Ardından da diğer illerde Diyarbakır, Adana, Samsun, Bursa diye devam ediyor Türk İş temsilciliklerinin. Genel eylemi boşa çıkartmakla suçladıkları sendika yönetimine dair protestoları Bütün bunlar aslında herhalde demin geldiğimiz yerden bağladığımızda Bütün de bir şeyler ifade ediyormuş gibi görünüyor Hakikaten çalışanların fena halde bir arada durmaya ve fena halde haklarını korumaya ve kazanmaya ihtiyaçları var Çünkü çok fazlasıyla kaybetmiş durumdayız ama sendikalarla e, henüz daha bir uzlaşı alınabilmiş değil bu işin nasıl yapılacağına dair. Daha çok işin e, açıklama, basın açıklaması ve gösterme kısmı ne çıkıyor? E, Eylemlikse sürekli olarak geride kalıyormuş gibi bir hava var. Evet, Türk İş Yönetimi'nin istifa etmesini istiyorlar. İşçiler ve 1 Mayıs'ta da Konfederasyon Başkanı Mustafa Kumlu aynı gerekçeyle de konuşturulmamış ve saldırıya uğramıştı diye de haberler var gene bir takip edebiliriz bir yanet varsa iletişim haber merkezinde... Bu arada Zonguldak'ta olup bitenlere de bakmak lazım. Benim aklıma şimdi sendikanın adı tam gelmiyor ama mesela İsa Sacalatun'un da yıllar önce yaptığı bir teklifte de görüldüğü gibi yani bu madenlerin başka Avrupa ülkelerinde Britanya'da, Almanya'da hı hı. ve başka pek çok yerde kapandığı gibi bu tehlikeli ve hiçbir zaten fayda sağlamayan kömür çıkartma işinden başka alanlara iş bulunması gibi teklifler de geliyor. Fakat buna mesela madenlerle ilgili sendikalardan biri maalesef adını hatırlamıyorum karşı çıkmıştı. Ve bunu da biraz böyle ulusal bir milli kaynakların kullanılması gerektiği Pahalı şeylerin dışarıdan kömür ithalatı yapılmaması gerektiği gibi gerekçelerle çok uh, akla hiç uygun olmayan gerekçelerle de karşı çıktığını ve belki de biraz sendikanın kendi dar çıkarlarında savunduğu izlenimini veren şeyler de vardı. Bunu da kaydedip geçelim. Ee, yani bütün bu süreç aslında birbirinden çok bağımsız işleyen durumlar değilmiş gibi geliyor bana çünkü en nihayetinde e, bütünde bir mücadele alanı yaratılabiliyor ya da yaratlamıyor ki e, yaratılabiliyor mu hakikaten bununla ilgili bakmak gerekiyor. Yani 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada konfederasyonlar e, Türk iş pardon Türk işçinin tekel işçilerinin yapmış olduğu e, eylemin ciddi anlamda işe yaradığını söylemişlerdi, başarıya ulaşmıştır diye bir saplama vardı. Aslında başarı dediğimiz şey taşeronlaştırmanın onlaştırmanın 4C'nin kaldırılabildiği noktada. Ee, gerçekten başarı diyebileceğimiz noktaya varmış oluyor. Ama buradan uzakta bir başarıdan bahsediyor olmak bile e, ciddi anlamda sıkıntıdır. Ee, süreçte hakikaten galiba sorunlu birçok birçok noktadan bahsetmek üst üste mümkünmüş gibi görünüyor. Evet yani baya bir Ama tabii burada sadece sendikalar değil aslında e, ciddi anlamda bütünde hiçbir şey olmayıp e, bir şeyler olan ...böyle garip garip durumlardan da bahsetmek mümkün. Mesela bugün çoğu gazetede... ...Cumhuriyet'te en büyüğü olmak üzere... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk seyahati olan... ...Zonguldak seyahati konu. Ve Kılıçdaroğlu'nun... ...bütün yüzü... ...kömür karası olmuş işçilerin... ...öperken işte yanaklarından... ...fotoğraflarla... ...verilmiş bu. İyi bir şey mi? Herhalde kötü bir şey değil... ...Zonguldak'a gidiyor olması ama... ...burada herhangi bir açıklama yapmıyor olması... Grev, destek, mücadele bu sözcüklerin hiçbirinin geçmiyor olması neredeyse sadece bir çapır çupur durumun öne çıkıyor olması da bu gösteri sürecini besliyor mu diye bakmak lazım. ya Benim açıkçası dengemde, terazimde demin söylediğin üzerinden İshak Alaton'un söylediği şey mi e, daha emekten yana yoksa sendikanın söylediği şey mi daha emekten yana diye bir tartışma yapmak zorunlu hissediyor olmamız Muhakkak bile garip hali yapmalıyız zaten. Gösteriyor. Yani işlerinden... Hafif kan damlayan sömürücü patron imajıyla yaklaşamayız herhalde İsa Galato'nun böyle bir önerisine. Öte yandan da işte halsçı. Sendikaya sadece emekçi olduğu için ya da emekten yana olması gerektiği için söylediği şeylerin emeğin çıkarı olduğunu söyleyebilmekse çok doğru olmuyor bu durumda. Bütün bu dengelerin bu kadar kırılmış olması, denklemi bozulmuş olması hızlı bir değişikliğin de ihtiyacını herhalde fena halde Altta altta Bence de öyle yani bu fotoğraflardan gideceksek bugün Kılıçdaroğlu'yla işte maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağladığı dilediği sırada mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin de birinci sayfasından çok güzel de verilmiş mizampacı da gayet yerinde hakikaten bir fotoğrafla verilmiş olması. Başka şeyleri de akla getiriyoruz. Dünkü gazetelerde de ilginç bir fotoğraf vardı. Maalesef sen ben yalnızken onu gördüğüm halde gözden kaçırmıştım. Bir başka fotoğraf vardı pek çok gazetenin de birinci sayfasında. Hı hı. Kılıçdaroğlu Baykal'ın koltuğunda ibaresiyle oturtulmuştu. Bu koltuğa oturmanın sorumluluk getirdiğinin bilincindeyim diye Kemal Kılıçdaroğlu ardından koltuğunu aldı. Deniz Baykal'ı ziyaret etti diye bir fotoğraf. Şimdi bu İnanılmaz bir fotoğraftı gerçekten Bir birisi büyük bir saygıyla gençten birisi bir parti görevlisi belki Adem'e'dir bilmiyorum belki de parti herhalde. üst düzey çalışanlarından biridir. Koltuğunu ar arkasına yani şey yapıyor itiyor otursun diye hı hı. yani bir hizmet veriyor. Şimdi böyle bir fotoğraf biraz tuhaf değil mi? Yani iktidarı koltukla, e, makamla ve arkadan itilen bir resimle falan aslında bu biraz herhalde imaj çalışması sıkıntısı diyebileceğimiz şey. Dışarıya yanlışlık sızmış oluyor değil mi? E, yani göstermek her an, istedikleri herhalde bu, bu değil. değil işte bugün Çünkü, madencileri çapçuklayan Kılıçdaroğlu varsa bir fotoğraflarda. Bir bir hizmetkarın altına koltuğu itmesiyle otu, ilk oturuşun fotoğrafını çektirmesi arasında tuhaf bir... Grotesk bir diyebileceğim bir manzara var. Neyse bunu da söyleme, söyleyeyim dedim içimden. E, içimde kalmasın diye yani. Çok can sıkıcı bir fotoğraf olduğunu söyleyeyim hı hı. yani. Birisinin koltuğuna, altına, kendi kendini çekemiyor yani. Biraz ağır bir koltukta tabii ama. E, tabii. Yani e, aslında. Üretimin gücüyle çekemez mi yani? Üretimin i̇şte gücü e, böyle bir şeye de indirgenir mi? Bir yedi sene sonra mesela. Koltuklarımızı sağa doğru ittiriyoruz. Bugün masalardan 25 santim uzakta oturuyoruz falan gibi. Umarım öyle bir yere de varmayız. Ama e, bir yandan da işte bu bütün kader, kadir e, mevzularında da dün bir tane daha korkunç olay yaşandı. Antalya'da... E, Aksu düşen bir turist evet, otobüsü var. O da Bak. bir fotoğraf faciası. Aynı zamanda şimdi evet. ona geleceğiz evet. Yani ahlaken e, ciddi haberlerle ilgili söylenecek çok fazla şey var ama bundan öte önce habere bakalım. E, 16 kişi öldü. 15 metreden içinde çok az su bulunan dereye uçmuş. E, Aksu uçmuş otobüs. E, turist turu otobüsü. E, ve 16 ölü 25 yaralı ile korkunç bir kaza ee, şoförün kaldığına dair pek çok haberi dün e, televizyonlarda görmek mümkündü. Ee, açıkçası hani nasıl ya falan diye düşündüren e, korkunç bir durumdu. Ama mevzun altına baktığımız zaman başka bir şeylerden de yine bahsedebilmek mümkün. Ee, Şoförler Derneği kaza değil cinayet. 600 lira, 20 saat çalışıp uyumadan yola çıkıyorlar demiş. Demiş. Ee, Bilmem anlatabiliyor muyum gibi bir hikayeye varıyor iş. Ee, ama tabii herhalde Başbakan Erdoğan şimdi çıkıp efendim turist olmanın kaderi budur. Uzun yolculuklara çıkarsanız uzun yolculuklarda insanların ölme riski artar. Bunu Memleketinize oturun. alacak durumda. Değil mi? Turistlerin aileleri zaten uzakta olmalarından dolayı bu durumlara alışıktır. Kaderidir bu turizmin falan gibi bir şey diyecek mi merakla bekliyorum. Evet yani şans kadar kısmet diye izah eden çok tuhaf bir açıklaması vardı Başbakan'ın gerçekten. Maden kazalarını eleştirdiğimiz <gülüyor> ve eleştirmeye de devam edeceğimiz tabii. Ee, bunun dışındaysa yani bu olan biten zaten hani mevzunun ne şekilde olduğunu ve Türkiye'de emek sömürüsünün nerelere vardığını gösteren bir hal. 600 milyon maaştan bahsediyoruz. Hani bu Nasıl bir şey? Üstüne 20 saat çalışmak ve ardından da 5 saat dinlenip yola çıkmak zorunda olan şoförlerden bahsediyoruz. Evet, ee, bu konuda da az da... kaza oluyor diye mesela sevinmek mümkün mü? Hani Bu çalışma evet. koşullarında demek ki fena yani, değil durum. Çok gidiriniyorlar evet. Demek hakikaten. Tam şunu söylüyor Antalya Turizm Şoförleri Derneği kurucu başkanı Osman Öz buldu. Ee, kaza değil cinayet. Şoförlerin çalışma şartları yolcu güvenliğini riske sokuyor. Yüksek sezonda 20 saate yakın çalışan şoförler var. Günün yorgunluğunu atamadan 2 saat uykuyla yeniden yola çıkıyorlar. Yeterince dinlenemiyorlar ve yolda zombi gibi gidiyorlar. Yazın ortalama 700 TL'ye kışında para almadan çalışıyorlar demiş. Evet buna, buna herhalde şey diyeceğiz. Değil mi başbakanın ağzını kullanarak kader utansın. Yani kader utansın diyeceğiz herhalde çünkü piyasanın koşulları demek ki bunu uygun görüyor. Evet, bunun bir başka yönü daha var. Fotoğraf yönü var. Biraz da ondan bahsetmemiz gerekiyor. Dün ilk televizyonlarda gördüm ben bunu. Ee, ölen e, turistlerden birisi 23 yaşında güzel bir kadın. Yani adını verip daha da mevzuyu uzatmanın herhalde hiç anlamı yok ama... E, 23 yaşında. ölenlerin tamamı e, Rus ve Ukraynalı galiba evet. değil mi? O, Biri o... çocuk e, 13 Rus. E, Turist, yaşamını yitirdiği 25 turist ise yaralandı diyor. Yani tamamı otobüstekilerin Rus'muş, rehber o, ve bir, şoför dışında. Bir tek, evet, rehber öldü bir de. Evet. Şoför de öldü mü? Evet, bildiğim evet. kadarıyla şoför de öldü. Antalya'dan Pamukkale'ye giden Rus turistleri götüren bir otobüs tam atıyor. Fakat fotoğrafa gelince fotoğrafların kullanılışı Türk medyası açısından yüz karası. Sadece bir... fotoğraflar değil ben dediğim gibi dün gece televizyonlarda ilk önce gördüm. Bu 23 yaşındaki güzel kadını ölen turistlerden birisi. Ve fotoğraf makinesi de tabii ki eşyaları arasında. Buradan çıkan işte Antalya'da çektirdiği fotoğraflar. İşte, e, bu... Alanya tatilinde veya Alanya'da şeyde, pardon. Evet. Yani ne fark eder zaten fakat olağanüstü bir facia. Yani asıl faciayı yaraya tuz basmak işte bu. Tam anlamıyla Yarayı kanatmak daha doğru. Yani bayağı cinsiyetçilik mi demek lazım buna? Artık hani e, daha başka bir sürü bir sürü terimi de yanına dizmek virgül virgül mümkün ama bir ee, teknenin arkasında çekilmiş. Bende ise e, güzel bacaklarını sergileyen fotoğraflar falan koyuyorlar. Olacak. Iş değil. Bendeki fotoğraftaysa Haber Türk'te bendeki fotoğraf işte bu köpüklü partiler yapılıyor ya Antalya'da, Alanya'da evet. falan işte köpüklü partide yine işte güzel bir fotoğraf durumu. Posta evet. gazetesi de bu şeyi basmış teknede eğlenirken ki. Ya yani bu bayağı Ahlaksızlık çünkü haberle hiçbir ilgisi yok ölen bir kişi değil 16 kişi sadece bir kişinin fotoğrafının öne çıkartılıyor olması bunun da 23 yaşında bir genç kadın olması herhalde e, Aa, şansa bu oldu diye bakılabilecek bir şey değil çünkü bütün televizyonlarda e, galiba e, pek çok gazetede görebildiğimiz tek e, insan. Bu. bu evet Daha önce de biz üstünde durma fırsatı bulamamıştık ama içimizde kalmıştı onu da söyleyeyim. Nasıl söyleyeceğimizi bilememiştik aslında. Evet, posta gazetesiydi gene ve bir okulda e, müdürle küçük bir çocuk arasında kız çocuğu arasındaki taciz e, filmlerini çocuklar çekmişler ayrıca. Hı hı. Müdüre görevden el çektirmiş böyle bir haber vardı. Bayağı ve... pornografik görüntülerdi ve e, kare kare posta gazetesi birinci sayfasından yayınlamıştı bunları. Daha sonra Alper Görmüş bununla ilgili bir haber yaptı. Yani bu bütünüyle gerçekten ahlaksız bir durumun ikinci boyutu. Bir, 20 saat çalıştırılıp 600 milyona çalıştırılan şoförler ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan bir kaza. İki, bu kazayı veren medyanın haberi daha fazla okunur ve daha ağız sulandırıcı hale getirmek için genç kadınların ölü bedenlerini kullandığı bir süreç. Yani... Neresinden tutup neresine vuracağım belli değil. Üstüne üstlük burada da bitmiyor. E, gitmiş Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da açıklama yapmış. Aynı madenlerdeki hikayenin benzeri. Kader kısmından değil bu sefer. Bu tür kazaları önlemek için acımasız davranacağız. Kime acımasız davranacaksınız ki? Zaten yeterince acımasız davranılmış olan şoförlerin durumu var. Tamamen masum olan turistlerin de şoföründe durumu zaten acımasızlığın başı. Neyse geçelim artık bence bunu da. Ve bir de şeyden bahsedelim. Madem fotoğraflardan bahsediyoruz bir de Haber Türk gazetesinde dün Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'nın imzasıyla yayınlanan ve Erden Deniz Baykal'ın Erden eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hı hı. Deniz Baykal'ın 340 bin dolar evden nakit ödeyerek tekne satın aldığı ve o teknenin de fotoğrafı vardı. Blue in blue diye bir tekneden bahsediyorlardı. Gayet lüks işte e, ve epey de pahalıca bir tekne. Bu tekneyi Baykal'ın peşin para alıp ve, e, verip aldığına dair e, iddialar ortaya atılmış. Şimdi bu iddialar gerçek mi değil mi kısmı epey bir galiba e, karışık yani, yani iki, galiba Baykal böyle bir tekne almamış gibi görünüyor bugünkü ya önemli mi alabilir mi alamaz mı ile ilgili herhalde iki şey söylemek lazım bir parası varsa alabiliyor bu böyle bir sistematik zaten parası olan istediğini alıyor adı deniz mi değil mi bunların bir önemi olmuyor ama ikinci boyutuysa bir yandan işte Kılıçdaroğlu'nun bütün bu işte villada altın olacağıma halkın arasında teneke falan diye devam eden harika bir retoriği var bu retorikle ilgili bakılabilir mevzu ama bu bir yalan haberse o zaman bir de nasıl oluyor da bunların hepsi olabiliyor ve bunlar çakır çukur nasıl basılıyor diye bir başka boyuttan daha bakılabilir. Evet yani hem iş adamı onun kendisinden alındığını söyleyen iş adamı böyle bir şey yok diye bir haber vardı Radikal Gazetesi'nde hem de Tavaf Gazetesi'nde de Deniz Baykal'ın baştan sona yalan dediği. Ve haberin düzeltilmesi için Altaylı'ya 24 saat süre tanındı. Ayrıca okkalı bir dava açacağı da Rasim Ozan Kütahyalı'nın haberi olarak taraf gazetesinde yer aldı. Bu da böyle bir fotoğraflar ve medya üzerinden gidecek bir şeyimiz vardı haberimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsetmişken parti meclisine giren dört isminde partiye üyüp, üye olup olmadığının bile belli olmadığı da Bugünkü Taraf Gazetesi'nin manşet haberi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde sahte üye skandalı diye bir haber. Melih Altınok'la Mehmet Baransu'nun ortaklaşa şey yaptığı bir haber. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonu kurultayında yönetime giren yeni isimlerden Süheyl Batum, Nihat Matkap, Sencar Ayata ve Enver Aysever'in parti üyeliklerini düzenleyen sürecin tüzyıya aykırı işletildiğini, Dört ismin yetkili kurulun imzası olmadan üye yapıldığını akıllara seza bir haber Bunu hakikaten. Bunu söyleyen kim? E, Algan Haca, Hacaloğlu. Milli, e, MYK ne? Merkez, Merkez Yürütme, Yürütme Kurulu. Kurulu. Üyeliklerinden sorumlu Algan Hacaloğlu. Üyeliklerden sorumlu MYK üyesi. Merkez Yönetim Kurulu yetkiliyim. evet. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne göre yeni üye kabulünde. Hı hı. Ondan sorumlu Algan Hacaroğlu adı geçen isimlerin nasıl üye olduklarını bilmiyorum demiş. Parti meclisine seçilen Aysever üyeliğinin muhtemelen kongre öncesi yapıldığını söylemiş. İlginç bir şey. Bir de üyelik defterinin de kayıp olduğu öne sürülüyor. Eğer hakikaten kongre öncesi adaylık pardon kongre öncesi üyelik gerçekleşmişse herhalde bir parti tarihindeki en hızlı yükseliş bu oldu. Evet. Yani 4-5 kişi partiye üye olduktan 24 saat sonra PM oldular. Parti meclisi üyesi oldular. İyi. Yani aslında hani bütünde diyecek bir şey yok herhalde. Sonuç olarak CHP'liler bu insanları görmek istiyorsa. Hani bunu tamamıyla prosedür, prosedürel bir sıkıntı olarak da görmek mümkün. Ama hani yine galiba nasıl bir harsıntının ve savrulmanın içinde olduğumuza dair de Yine böyle alamet saymak da mümkün. Evet yani sahte üye krizi varsa burada etik krizin boyutlarını gösterebiliriz. İnşallah doğru değildir bu haber. Yani Mİ6. Mehmet Baransu'nun e, manşete çıkartmış oldukları bu haberin doğru olmamasını diliyor insan. Çünkü böyle jet üyeliklerle parti tüzüğüne aykırı işlerin yapılması doğru bir şey değil herhalde diye düşünüyorum. Evet, peki. son bir haber verelim bari. Hayata dönüş operasyonlarıyla ilgili sabah gelen bir haber var. Ee, hayata dönüş operasyonları ilgili en son o dönemde e, işte jandarma olarak ya da asker olarak e, görev yapmakta olan yani işte e, kısa dönem ve uzun dönem askerlik yapan insanlara sadece dava açılmıştı. Erlere dava açılmıştı. Özetle 39 kişiye galiba değil mi ve 214 kişi hakkında. Ha, ve 39 yıl evet 39 yıl, yıl e, ağır hapis cezasıyla da cezalandırılmaları isteniyordu bu da Türkiye tarihinin gördüğü en acayip e, şeylerden haksızlıklara yol açabilecek şeylerden biri olarak görüyoruz bir dakika bir dakika haberi e, sabah geldiği için yeterince iyi okuyamadım benim hatam e, daha da güzel çıkmış ortaya e, o dava devam ediyor 6 ay sonra gün verilmiş olarak e, bu arada aralarındaki rütbe, rütbeli subayların bulunduğu dava ile ilgili 214 kişi hakkında da ek takipsizlik kararı alınmış. Yani subaylarla ilgili takipsizlik kararı alınmış. Erlerle ilgili dava devam ediyor. Devam ediyormuş. Ben de iyi bir yani bundan takipsizlik çıkmasının eee benim bir karar olduğunu düşünmüştüm. Onu söylemeye çalışıyordum. Yani hiç olmazsa haksız yere mahkum. Yani emir kullarını... subayların emir komuta içinde emir verenlerin değil komuta altında olanların yargılandıkları bir dava ahlaken bir sıkıntıydı ayrıca. Ama e, şimdi çıkan şey şu. Haklarında takipsizlik karar verilen isimler arasında tutuklu ve hükümlerin bulunduğu C koğuşuna fiilen müdahale ettiği ancak isim ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığı belirtilen dönemin Ankara Jandarma Özel Asayiş Komando Tabur Komutanı Albay Burhan Ergin'in de bulunduğu bildirildi diyor. Ergin'in yanı sıra Elazığ Komando Tabur Komutanı Albay Özcan Yüksel, Elazığ Jandarma Komando Birliği Komutanı Binbaşı Tevfik Taner, İnciler'de e, takipsizlik kararı alınan isimler arasında. Çünkü delil bulunamamış onlarla ilgili. Erlerle ilgili bulunuyor demek ki. Evet. Ee, 27 Mayıs... Avukatları operasyonda ölenlerin, avukatlarından biri güçlü, sevimli, iddianamede takipsizlik kararı da baştan sona hukuksuzluklarla dolu takipsizlik kararına itiraz edeceğiz demiş. Bu da işin bir başka veçesini gösteriyor. Yani yargıda da ulan bir kapsamda reform yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne Seren bir olay diyelim. Evet ve 27 Mayıs'la ilgili de şimdi programımızın bir devamını da yapacağız. Bu arada da bir yürüyüş de var. Yarın ee, galiba onu Yarın tabi 27 Mayıs'ta yıl dönümünde 27 Mayıs'ın bir yürüyüş gerçekleşecek. Saat 19'da tünel meydanından başlayacak olan bir yürüyüş var. Buna katılmak da hakikaten çok önemli çünkü favori darbe sahibi olmamak, 60 darbesinin getirdiği harika demokratik ortamdan vesaireden askeri darbeyle bahsetmemek ve bir dakika darbe marbe kimse yapamaz nasıl olacaksa bu işi sistem içinde çözmek zorundasınız demenin önemli yollarından biri herhalde çıkıp güç göstermek ve birlikte durmak darbe karşıtlarıyla hakikaten önemli. 19'da tünelden başlayacak olan bu yürüyüş. Türkeş'in e, sevgili vatandaşlar diye başlayan hikayesi e, yarına tekrardan anılıyor olacak. Bir daha asla denecek diyerek, darbeler evet. için. E, evet şimdi biz e, ara veriyoruz ve 27 Mayıs darbesinin 50. yıl dönümünde Ali Bilge ile birlikte yapmaya çalıştığımız programın ikinci bölümü. Burası Türkiye radyo yayın postaları. Türk Silahlı Kuvvetleri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 e, kaynak sıkıntısı vardır, döviz açığı vardır. İktisadi durum kötüye gitmektedir. E, ve bunu kapatmak üzere e, hazineye o zamanki yönetime destek amaçlı insanlar altınlarını, eee mücevheratlarını, alyanslarını bağışlarlar katkı olsun diye. Bu amaçla yapılan bir şey. Yani ama daha sonra bunlar darbecileri çok darbecileri desteklemek üzere. Evet, darbecileri ekonomik olarak desteklemek üzere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 ...Türk meclisi, adası, adanın deminleti, kutluğunda deminletin değmediğine aykırı bir türkü bütmeyecek... ...mokradik, kürhuliyeti, yeni anayip yaşayarak Düzenlemek ve iktidarı yeni meclisi, devletmek bir üçüne bağlıktan kaybolmayacak... ...bunun için şerefi, ve mutluluk aktecaatın üzerine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 ...demokratlar ordunun modernizasyonunu ve batı dünyasıyla özetle geçiyorum. Yani kenetlenmeyi evet. e hedeflemiştir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir e cunt oluşur 46-50 arasında. Hatta 50'de tamamen e tersi bir durum vardır. Hep derler ki paşa istersen bırakmasın ordu bizdenin arkasındayız. Tam tersi eğer CHP 50'de iktidarı bırakmasa... Ordu destekli Demokrat Parti'nin yandaşı bir darbe de planlanmaktadır. O darbeyi 46 yıl arasında planlayanlar daha sonraki darbelerdeki aktör unsurlar Cevde Sunay, Cemal Tural, Cemal Gürsel... Ee, ...Fahri Belen, Seyfi Kurtbek ki, gibi e, o zamanki kurmay, albay ve general hütbesindeki mensuplardır. Bunlar modernizasyon talep etmektedirler. Bu modernizasyonda da Demokrat Parti ile olacağını düşünürler. Ve Demokrat Parti o dönemde desteklenir ciddi Hı -hı. olarak ordunun içerisindeki güçler. Ee, ama 54'ten sonra... E, Ordu ile Demokrat Parti ittifakı bozulmaya başlar. Nedeni bu modernizasyon ve askerin durumun iyileştirilmesi istenildiği gibi gerçekleşmez. Amerikan yardımları başlamıştır. Gelişmeler bu anlamda vardır ama 24 Anayasanın yürütmeye büyük bir güç verir. 24 Anayasa evet. ve bürokrasi güçlü olma dönemini bitirmiştir artık. Askeri ve sivil bürokrasi. Ve demokratlar tarihinde, Türkiye tarihinde askerin ve sivil bürokrasinin siyasetin emniyetini 24 anayasasında e, güçler e, dengesi, yürütme esastır. 24 anayasası ona göre dizayn edilmiştir. Anayasa mahkemesi yoktur. E, hukuk, e, yargıda e, kuvvetli bir doku oluşturulmamıştır. Yürütme ve yasamanın gücü yüksektir. Ve bu 10 yıl içerisinde diktatörlüğe geleceğim. İşte anayasanın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 Bunlar affedilir, ihbar eden iki yıl kazanamet kuşçu. kuşçu olayı denilen evet, bir kuşçu olay var. Başlı başına o da incelenmesi gereken. E, bu süre içerisinde yani e, Demokrat Parti de gücünü e, değişik şeylerle getirmeye başlar. Özellikle iktisadi alanda e, döviz sınırları evet, ile büyük, karşılaşır. Borçlar ödeyememe mevzuları ile karşı karşıya kalmıştır.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 52 yılı e, bu seferberlik tetkik dairesinin en ve NATO e, subaylığı ve NATO daire başkanlığı kurmayda bu başta Türk eş olmak üzere pek çok kişi bu Milli Birlik Komitesi'ni oluşturan unsurların, kişilerin büyük bir bölümü buralardan geçen subaylar olduğu dikkat çekicidir. E, dolayısıyla 27 Mayıs'ta iki şey güvenlik bürokrasisi içerisinde Gittikçe NATO ve ABD kodlarına göre eğitim görmüş, dizayn olmuş subaylar vardır. Milli, Milli Ameliyah Hizmet Teşkilatı ki, örneklerinden birinde şöyledir, 1957 yılında ee, Başbakan Adnan Menderes, Müsteşiri Ahmet Salih Korur çağırır. Der ki bu mahtan pis kokular alıyorum. Şurada da bir ilgilenir misin? Kaynağımız Cüneyt Acıyırı'nın Darbeler ve Gizli Servisler kitabı. Bunların söylediklerimizin tamamı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 ...askeri ateşe militarlikte bulunmuş... ...Washington'da çalışmış subaylardır. Ve Alparslan Türkeş zaten... ...ilk şeyinde... ...duyurusunda... Burası Türkiye... ...radyo yayın postaları... ...Türk Silahlı Kuvvetleri... ...Türk vatandaşlarını... ...radyolarının başına davet ediyor. Sevgili vatandaşlar... ...dün gece yarısından itibaren... ...bütün Türkiye'de... ...deniz, hava, kara...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 yayınlanan bir numaralı bilgiyi bilgiriyi orada kalem aldım. Bu arada yazanlar da arada bir yazdıklarını bana okuyorlar. Mesela benim aklımda kalan üç defaydı ama ikisi aklımda. Birinde dediler ki Türk ordusu idari ele almıştır. İdariye ele almıştır diye. Ah tamam dediler düzelttiler. Bu e...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 Ee, Birleşik Devletleri'nden gelecek bilgiyi önemsemişlerdir. Halbuki Birleşik Devletler İstihbaratı Türk İstihbaratı Teşkilatı bu kadar iç içedir. Evet. Şimdi o iç şey var. İç konjonktür. Tabi Demokrat Parti'nin de otoriter bir Tabii. işte bu vatan cepheleri, tahkikat, olayları, komisyonları, tahkikat komisyonları kurma gazetecilerin ciddi olarak baskı altına alamadığı dönem. Beyaz çıktı. Bir sürü sansür, ağır kol gezdiği onlar da elbette var. Yani bastırdıkça tabii, tabii. bastırıyorlar. Yani yürütmeye esasen bir güç olması, yani dengeleyici bir gücün olmaması 24 Anayasası'nın çok parti rejime geçince 10 yıl boyunca müthiş bir yürütme gücü getirmiştir. O kötüye de dejenere de edilebilir durumlar yaratmış. Nitekim otur örnekleri de evet, var. Evet, yani odunu aday göstersem seçilir dediği de vaki galiba. Öyle bir evet, şey. Yani, Adnan Menderes'in. Bütün yani, bunlar bu yaslığa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 Bizim adımıza bir başvur dedim bakalım ne çıkacak yani 27 Mayıs Amerika'daki gizli servislerde filan nasıl yapıldı biz sonuç alamadık ama bu günlerde bunun belgeleri ortaya çıkacaktır eminim yani zaten bir 50 değilim. yıl süresi var bildiğim kadarıyla ABD'nin evet. ee, önümüzdeki bir iki ay sonra 27 Mayıs'ta Amerika'nın rolü konusunda.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 Hazırlayan ve sunanlar Ali Bilge, Ömer Madra. Evet, böylece bu üçüncü, ikinci bölümü de tamamlanmış oldu. 27 Mayıs darbesinin 50. yıl dönümü vesilesiyle hazırlamış olduğumuz programın bu sesleri de bize Didem Genç Türk sağladı ve yarın 3. bölümünü yapacağız. Cuma günü yok. Çünkü programcılarımız var. İki ayrı programımız olduğu için cuma günü yapamıyoruz bu belgeseli ve son bölümünü de bu ses belgeselinin de pazartesi günü yayınlayacağımızı da söyleyelim ve bir kez daha perşembe günü yarın 19'da da bu bir daha asla adı altında ...bir yürüyüş gerçekleşeceğinde... E karşı 70 milyon adım koalisyonunun... ...örgütlediği, çağrısını yaptığı... ...bir eylem olacak... Aynı 12 Eylül'de 28 Şubat'ta... ...olduğu gibi 27 Mayıs'ta da... ...saat 19'da... ...tünel meydanından yürüyüş... ...başlayacak yarın. Evet bu programın da özel programında da... ...bölüm bölüm... ...açıkradyo.com sitesinde... ...internet sitesinde... ...hem sesli olarak... Podcast olarak hem de aynı zamanda da deşifre edilmiş metin olarak da yayınlanmakta olduğunu hatırlatalım. Sonunda da elden geldiği kadar bu kaynakları ortaya koyan da bir iyi kötü küçük bir kaynakçayı da onun arkasına da koyacağız. Ve isteyenler bu tarihlerini bir kez daha gözden geçirme fırsatını bu mevcut kaynaklar, bizim bulabildiğimiz kaynaklar etrafında... Gözden geçirebilecekler Evet bu şekilde de bugünkü Açık gazete programını da Bitirmiş oluyoruz The band ile bitirelim dedik Levan Helm'in e, Doğum günü münasebetiyle Bir ikinci şarkısını çalalım Adına ki sadece bir band Yani bir grup Diyen mütevazı Ama çok önemli bir grubun Kapanış e, Yani Last Waltz'da Değil ama e, onların çok e, hayatın bir şenlik, bir karnaval olduğunu belirten adeta kapanışlarını bitmekte olduğunu da haber veren şarkısına bir kulak verelim şimdi. Life is a Carnival. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sand. You can fly off a mountain top. Anybody can run away, run away, run away, run away. It's the restless age. Look away, look away, look away. You can turn the page. Hey, would like to buy a watch real cheap here on the street?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 Third degree. Time to deal. With Çıkkasıydı.